Hüseyin Avni ve Tahsin Tola ile bir haldir. Biz nur şakirtleri, üstadımızın hizmetinde ve mesleğinde bulunduğumuzdan, siyasetlerle alakamız yoktur. Fakat demokratlar, nurların neşrine müsaadekar olmaları ve eskiden beri nurun men'ine dair zulümleri yapmadıklarından, demokratın hatırı için seçimlerle alakadar olduk. Evvelki defa gibi bu defa da nurcuların, epey faidesi demokrat lehine oldu. Üstadımıza ve nurlara en ziyade faydası dokunan eski adliye vekili Hüseyin Avni ve senirket mebusu Tahsin Tola herkesten ziyade kazanmaları lazım iken kazanmamaları bizi çok müteessir etti diye üstadımıza söyledik. Bize dedi ki: Müteessir olmayınız. Ben de sizinle beraber olarak onları tebrik etmeliyiz. Çünkü iki sene zarfında 50 sene kadar hükümete, vatana, millete, dine, asayişe hizmet ettiklerine delili kati Kerametkerane üstadımızın ona müracaatı olmadan rehberin kurtulmasını arzu ettiği aynı dakikada müsadere edilen 200 rehberin bize iadesine emir vermesiyle 200 bin adam rehberden istifade etmesiyle ona duacı olması ve Tahsin Tolan'ın emniyetli çalışmasıyla sözler mecmuası resmen Ankara'da tabedilmesiyle hem asayişe hem demokrata hem bu vatan ve millete 100 sene mebusluk etmek kadar faydası oldu. Şimdi bu kadar manevi, hakiki, hususan bakı ve uhrevi kar onlara yeter. Bir iki sene memuriyet ve mebusluğa çalışmakla o bakı elmas gibi hizmetlerini kırılacak fani şişeye alet yapmamak gerektir. Onun için ben onları tebrik ediyorum. Siz de onları tebrik ediniz, dua ediniz. Hatta ben Tahsin Tola'nın tekrar mebus olmasını istedim, ta nurlara hizmet etsin. Fakat onun evvelki hizmeti kafi geliyor, kapıyı açmış, daha ihtiyaç kalmadı. Nur talebelerinden Mehmet Kaya, Hüsrev, Tahiri, Sungur, Zübeyir, Ceylan, Bayram. Kaşiyep, üstadımız dedi ki, dünya cihetiyle mebus olmadığından ayda bir miktar banknot kaybetti. Şimdi onun hizmetiyle, sözler mecmuasının neşriyle, milyonlar adamlar içinde yalnız benim hisseme mukabil bir şey lazım olsaydı, ben elli bin lira kadar bana fayda oldu, eğer param olsaydı, böyle azim bir yekûn ona verecektim. Şimdi bu hakikati nazara dikkate almak lazım gelirken, tekrar mebus olsaydı, bu hakikat nazara alınmayacaktı. Onun için bazı dinsiz zalimlerin parmağıyla kazanmadığından müteessir olmasın. Bismihi sübhâne. Vasiyetnamenin bir zeyli. Eşref Edib'in neşrettiği Tarihçi Hayat'ın 30. sayfasındaki Said'in hususiyetlerinden 6 numunesinden 7. numunesi ki Mukabelesiz hediyeyi ömründe kabul etmemek, kanaat ve iktisada istinaden, şiddet-i ile beraber 60-70 sene evvelki kendi talebelerinin tayinatını da, kendisi verdiği acip vaziyetin şimdiki bir misali ve bir sırrı kaç senedir anlaşıldı diye, vasiyetnamenin ahirinde bunu yazmanın zamanı geldi. Evet, şiddet-i fakr ve istina ile hediye almamakla beraber, Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki, yasak olmayan daktilo makinesiyle intişar eden Risale-i Nur'un verdiği sermaye ile şimdi manevi medrese ü zehranın dört beş vilayetinde hayatını Risale-i Nur'a vakfeden ve nafakasına çalışmaya zaman bulamayan fedakâr nur talebelerinin tayinatına, acip bir bereketle kâfi gelen ve nur nüshalarının fiyatı olan o mübarek sermayeyi, ben öldükten sonra da o halis fedakâr kardeşlerime vasiyet ediyorum ki, 60-70 sene evvelki kaidemi, 70 sene sonraki şimdiki düsturlarımı aynen tatbik etsinler. İnşallah Risale-i Nur'un tab serbestiyeti olsa, o düstur daha fazla inkişaf eder. Medara hayrettir ki o eski zamanda evkaftan beş talebenin tayinatını Vanda eski sayit kabul etmiş, o az parayla bazen talebesi 20’ye, 30'a, 60'a kadar çıktığı halde kendi talebelerinin tayinatını kendisi veriyordu. O kanaat ve iktisadın bereketiyle ve kendi 5-6 mavzer tüfeğini satmakla istinaa kaidesini bozmadı. O zaman meşhur Tahir Paşa gibi çok yardımcılar varken kaidesini bozmadı. O 60-70 senelik düsturu hayatının bir işareti gaybiye ile 60-70 sene sonra o kanaat ve istinaanın bir meyvesi inayeti ilahiye ile ihsan edildi ki o kadar mahkemeler ve yasaklar ve müsaadereler ve eski harfle izin vermemekle beraber Kaç senedir 4-5 vilayet vüs'atindeki manevi medreset-ü zehranın fedakar talebelerinin tayinatını Risale-i Nur kendisi hediye etti. Halbuki o nüshaların bir kısmı mühimmini hediye olarak mukabelesiz etrafa ve alemi İslam ve Avrupa'ya gönderdiği ve elindeki nafakasını nurun teksirine sarf ettiği halde yine nurun nüshaları Acip bir tarzda hem kendine hem o halis fedakarlarına kâfi gelmesi, eski zamandaki işareti gaybiyesinin bir güzel meyvesi ve bir hikmeti olduğuna kat'ien kanaatim geldiğinden vasiyetnamemin ahirinde beyan ediyorum. Bu vasiyetname benden sonra bâki kalan tayinat içinde de konulsun ta ki bazı insafsız insanlar, bu sait günde beş on kuruşla yaşadığı ve kimseden para almadığı halde, şimdiki mirası yüzer lira görünüyor, nerede buldu dememek için bu hakikati izhar etmek münasip olur. Şimdi manevi evlatlarım, fedakar hizmetkarlarım olan Zübeyir, Ceylan, Sungur, Bayram, Hüsnü, Abdullah, Mustafa gibi ve has ve Halis nurun kahramanları olan Hüsrev ve Nazif, Tahiri, Mustafa Gül gibi zatların nezaretinde o durumun muhafaza edilmesini vasiyet ediyorum. Said Nursi. Bazı gazetelerde çıkan yalanlar hakkındaki bir teklibi beraı malumat gönderiyoruz. Bazı muhalif gazeteler Risale-i Nur talebelerine tekrar tarikat kurmuşlar ittihamını yaptıklarını gördük. Bunun hakikat ile hiçbir alakası yoktur. Bu husus, Risale-i Nur davasını gören, ona yakın ağır ceza mahkemesinin kat'iyet kesbetmiş kararlarıyla sabittir. Hem tarikata dair en küçük bir emareye, vaktiyle müsaade edilip sonra kaydu şart sahiplerine iade edilen Risale-i Nur kitapları ve mektupları arasında tesadüf edilmemiştir. Bilakis Üstadımız Said Nursi'nin mektuplarında ve müdafalarında kat'i bir lisanla beyan ettiği, zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır tarikatsız cennete giden pek çok, fakat imansız cennete giden yoktur ifadesi mevcuttur. Bu sarahate ve bütün mahkeme ve müdde umumilerin otuz seneden beri tarikat hususunda en küçük bir delile tesadüf edememelerine mukabil, dini ortadan kaldırmak isteyen ve bugünkü İslami inkişafı bir türlü hazmedemeyen, dine lakayt, hatta aleyhindeki bir güruh, Hakikati İslamiyete tarikat namını verip kendi efkarları lehine bu vatanda bir zemin ihzar etmek peşindedirler. Elbette her defasında olduğu gibi gizli dinsizlerin entrikalarıyla, ile planları ile ihtisas edilen bu vakıa bu vatan ve milletin lehini olarak tecelli edecektir ve Aydın ve Nazilli mahkemeleri de adaletli seleflerine ittibaen nur şakitlerini tebriye edeceklerdir. Risale-i Nur'un bütün vatan satında ve hatta alemi İslam ve Avrupa'nın pek çok yerlerinde hüsnü kabule mazhar olması ve Türkleri alemi İslamla eski ittihad'a muvaffak edecek bir dünyevi semeresi nur şakitlerinin niyetlerinde olmadan netice vermesi ve hükümetin bizzat İslamiyete, dine, vicdan hürriyetine tam kıymet verip Eski hükümetin tahribatlarını tamire çalışması ve mukaddesata tecavüz edenlerin tenkili hakkında bir kanun çıkarma teşebbüsü gibi müspet ve ferahlatıcı pek çok hadisatın aynı anında o asılsız meselenin ihdası hükümetin ve İslamiyetin aleyhinde olanların mahsulu olduğunda asla şüphe etmiyoruz. Yalanlarının birkaç delili de şunlardır. Üstadımız Said Nursi için bir şah ve bir padişah gibi yaşamakta ve gelen yardımlarla geçinmektedir diye o vicdansızlar apaçık bir iftirada bulunmuşlardır. Sait Nursi amcasının çorbasını dahi içmemiş olup hayatında kimsenin minneti altında kalmayıp 5 bin lira hediyeye 5 para değer vermeden red ve iade eden. Hayatındaki istina düsturunu en zalimane muameleler ve mahrumiyetler içinde kaldığı zamanlarda dahi bozmayan ve böylece izzeti İslamiye ve şerefi dinîyi muhafaza etmiş olan bir zattır. Evet, üstadımızın halkların hediyesini kabul etmemek düsturu 80 senelik hayatı ile sabit olduğu ve 30 senelik müteaddid mahkemelerde dahi vesikalarla tahakkuk etmiş, dost ve düşmanın gözleri önünde zahir olmuştur. Bu bedihi hakikatın herkesçe bilindiği bir zamanda, böyle ittihamda bulunanların ne kadar dehşetli garazkâr olduklarını ehli vicdanın takdirlerine bırakıyoruz. Ankara hükümetinin adaletiyle Üstadımız Said Nursi'nin Risale-i Nur eserleri basılmaktadır. Hissesine düşen bir miktar kitap fiyatlarını Üstadımız, hayatının nurlara vakfedip, nafakasını çıkaramayan nur talebelerine tayin olarak vermektedir. Kendisi de bugün artık herkesin malumu olmuş olan, azami bir iktisat ve kanaat yaşamaktadır. Ve bütün ömrü boyunca fevkalade bir iktisat dairesinde kendini idare ettiğine, 80 senelik hayatını bir şahidi sadık olarak gösteriyoruz halkı demokrat hükümet aleyhine geçirmek planlarını takip eden muhtelif gazetelerin diğer bir zahir yalanları ise Nazilli'de iki mübarek adamın Ramazan-ı Şerif hakkındaki hasbi halini İslami bir devlet kurmak gibi siyasetvari bir tarzda tebdil edivermeleri o sahte siyaset bezirganlarının çocukları dahi kandıramayacakları acemice bir iftira ve bir uydurmalarından ibarettir. Böyle yalanlar yapmakla hangi maksatlarının istihsaline çabaladıkları kimsenin meçhulü değildir. Nazilli'ye hiç gitmemiş olan, orada bir kimseyi tanımayan 40 seneden beri âdûbillehimine şeytanı ve siyaset deyip siyaset ile alakasını kesen yalnız ve yalnız Kur'an ve iman hakikatleriyle imanı kurtarmak davasına ömrünü hasreden. Bunun haricinde dünyevi şeylerle alakadar olmayan 87 yaşında daima yatakta olan zehirli hastalıkların tesiratı ile ölüm nöbetleri geçirip kabir kapısındayım diyen ve sükunet ve istirahata pek muhtaç olan Sayit Nursi gibi bir İslam müellifini böyle siyasi iftiralarla mevzu bahsetmek çok vecihlerle vicdansızlıktır, Müthiş bir gattarlıktır, adi bir yalancılık derekesine sukuttur. Herhangi bir din alimine bir bahane ile peygamberlik isnadını yapmak doğrudan doğruya İslamiyete bir taarruz ve Kur'an'a bir ihanettir. Üstadımız Said Nursi bütün ömrü müddetince sünnet-i seniyeye ittiba etmiş ve bir sünnet-i seniyeye muhalif hareket etmemek için idam cezalarını hiçe saymış ve sünnet-i seniyeyi ihya ve imanı muhafaza uğrunda 130 parça eser telif etmiştir. Hunhar din düşmanlarına karşı hayatını istihkar ederek mücadele etmiş ve nihayet muvaffak ve muzaffer olmuştur. Evet, ittiba Sünneti Ahmediye'ye dair yazdığı bir eseri 30 seneden beri binlerce nüsha Neşr olmuştur. Fahri kainat i Ekrem aleyhisselatu ve selam efendimizin son ve hak peygamber olduğuna dair muazzam bir eseri olan Mucizat Ahmediye kitabı da meydandadır. Hakikatı hal böyle olduğu halde, Sayit Nursi'ye böyle bir ittihamı yapanların, hak ve hakikattan, insaf ve vicdandan ne kadar uzak oldukları kıyas edilsin. Bu ittihamı yapmak, şeytanların bile hatırından geçmez. Bu hadisenin bir sebebi şu olmak kavidir ki, Risale-i Nur, aile hayatına büyük bir fayda verip, hanımların iffet ve namus ve ismetle ve saadetle hayat geçirmelerini temin ettiğinden, Kadınlar Risale-i Nur'a çoklukla rağbet göstermektedirler. Buna bir hüsmü misal olarak hanımların neşrolunan birkaç makalesini din düşmanları görmüşler ve Bolşeviklik hesabına bir takım uydurma bahanelerle hücuma geçmişlerdir. Fakat asla muvaffak olamayacaklardır. Onların maksatlarının tam aksine olarak Risale-i Nur'un neşriyatı erkek ve kadınlar arasında harika bir tarzda inkişaf etmektedir ve edecektir. Hastalığı münasebetiyle hizmetinde bulunan Tahiri, Zübeyir, Ceylan, Bayram, Sungur, Rüştü. Bismihi Subhan'e en mühim bir mahkemede son sözüm olarak mahkemeyi Kübra'ya Şekva namı ile yazılan ve tarihçi hayatta birkaç defa neşrolunan ve mahkemedeyken Ankara makamatına, temyiz mahkemesine ve mahkeme reislerine gönderilen şekvanın sebebi, o hadisenin acip, garip, küçük bir numunesi bu defa aynen başıma geldiği için, o mahkemeyi kübraya şekvaya bir haşiyecik olarak beyan ediyorum. İki gün evvel çok müştak olduğum ve eski zamanda Anadolu medresesi ilmiyesi İlmiyyesi hükmünde olan Konya'ya üç sebep bahanesiyle. Biri, İki hakikatlı nur kardeşim, fakir halleriyle beraber büyük bir masrafa girip İzmir mahkemesine gitmişler. Dönüşlerinde yanıma uğradılar, ben de onları kısmen masraftan kurtarmak için, hususi otomobilim ile Konya'ya kadar beraber almak. İkincisi 15 sene benim yanımda okumuş ve 20 seneye yakın müftülük etmiş ve 40 seneden beri bir tek defadan başka görmediğim ve bütün kardeşlerim, akrabalarım içinde hayatta bir ok almış olan kardeşimi ve çocuklarını ziyaret etmek ve onlarla görüşmek. Üçüncüsü, eski Said'in ve yeni Said'in mühim üstadlarından olan ve onun müritleri olan Mevlevilerin her yerde Risale-i Nur'la alakadarlıkları cihetiyle çok alakadar olduğum ve İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali gibi mühim bir üstadım olan Mevlana Celalettin'i ziyaret için gitmiştim. Hem, tarihçî hayatta insanlarla görüşemediğime dair neşredilen yazı ki, ziyaretçilerle görüşemiyorum. Nasıl ki hediyelerden men etmek için Hak hastalık verdiği gibi bu hürmetkarane ziyaret de bir nevi hediye imanevi olduğundan sesim kesilip bir eseri inayet olarak konuşmaktan men olunduğumdan, kardeşimin evine dahi girmedim ki konuşmayayım. Hiç olmazsa Konya'da iki üç gün kalmak zorui iken mecburi olarak bir saat içinde namazımı kılıp dönmüşüm. Fakat orada bana birdenbire öyle bir vaziyet verildi ki, bütün gazetelerde neşrettiler. 40 senedir bir defadan başka görüşmediğim kardeşimin evine dahi girip görüşemediğim ve konuşamadığım halde, sanki binler adamlarla görüşmüşüm gibi muamele gördüm. Gerçi polislerin aldıkları emre binaen, o vaziyetleri cidden büyük bir sehiv idi. Fakat bu şiddetli hastalıklı halime muvafık geldiği için, onlardan sıkılmadım. Bilakis helal ettim. Allah razı olsun dedim. Teşekkür ettim. Ben tebdili havaya çok muhtaç olduğum için yazın dağlarda, kışın da kira ettiğim ayrı ayrı menzillerde gezmeye mecbur oluyorum. Bir yerde duramıyorum. Hastalığım şiddetleniyor. Niyet ettim tekrar ara sıra Konya gibi yerlere gideceğim. Hatta kirasını verdiğim Emir Dağında iki menzilim, Eskişehir'de bir menzilim varken o manasız vaziyet beni o tebdili havadan. O menzilleri ziyaret etmekten men edilmeme sebep olduğunu Konya'daki vaziyetten hissetmiştim. Ben katiyen kimseyle görüşemiyorum. Bunun gibi adetim hilafına bana yapılan çok gayri kanuni muameleler var. İşte bu defaki mezkür vaziyeti beyan eden şu ifadatım: "Evvelce yazılan mahkeme-i kübraya şekvaya bir zeyl olarak neşir edilebilir." Sayit Nursi